Sanat Hayat başlıyor. Merhabalar, iyi akşamlar Norradio dinleyicileri. Ufak bir teknik aksaklık oldu. Düştük galiba yayından ama şimdi yayındayız. Sanat Hayat programı başlıyor. Geçen hafta duyurduğumuz gibi bu hafta bir konuğumuz var. Konuğumuz Feride Öksüz. Filmadamı.com'un e, yaratıcılarından ve şu anda da yürütücülerinden bir tanesi. Bu akşam bizimle birlikte olacak. Ona bir merhaba diyelim. Ondan sonra başlayalım programımıza. Merhaba Aslı. Merhaba dinleyiciler. Merhaba Noradyo ekibi. Eee... Bugün filmadamı.com'dan bahsedeceğiz e, ve tabii ki sinemadan bahsedeceğiz. E, birkaç e, film müziği dinleyeceğiz. Biraz o filmlerin, e, o müziklerin filmlerinden bahsedeceğiz. Yönetmenlerinden bahsetmeye çalışacağız. E, siz de e, Nor Twitter ve Facebook adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter.com/norradio. Facebook da aynı şekilde facebook.com/norradio. Mesajlarınızı, katkılarınızı bize buradan iletirseniz biz de onları paylaşırız. Ee... Şunu da söyleyelim mi Aslıcım? Buraya hani öyle hazırlık yapıp gelmedik. Her zaman yaptığımız buluşmalarımızda olduğu gibi sohbet etmeye geldik. Yani çok hazırlanmışız size bugün çok engin ciddi bilgiler sunacağız zannetmeyin evet haklısın Feride hatta geçen hafta hani böyle biraz programdan bahsederken şöyle bir şey de olmuştu hani böyle biz burada hiçbir zaman ahkam kesmeyeceğiz hatta bunun üzerine az önce de birkaç şarkı önce dinlediğiniz Ahmet Kaya'nın işte Enter Maganda şarkısını çalmıştık bunun üzerine de ee, Feride'nin dediği gibi aslında biz Feride'le çok uzun zamandır arkadaşız ee, bizi bir araya getiren şey fotoğraftı ee, ama hani Feride'nin ilgi alanı aslında sinemaydı ve sohbetlerimizin konularından bir tanesi de buydu Kendisine dediği gibi bizim her hafta böyle işte e, buluşmalarımızda, sohbetlerimizde e, olan şeyleri bu akşam aslında biraz sizinle paylaşacağız. Bu sohbetlerimizde Yaşar da vardı. O da bu akşam aslında bizimle olacaktı. Ama şu an Ankara-İstanbul arası yolda olduğu için e, maalesef e, aramıza katılamadı. Ama belki önümüzdeki haftalarda bizimle birlikte olur o da. Kendisine buradan selamlarımızı iletelim. Evet. E, Ferit'e o zaman biraz film adamından bahsedelim. Ee, ne zaman kuruldu? Nasıl bir ihtiyaçla kurdunuz? Ee, kim kim kurdunuz? İlk başladığında arkadaşlar bir arada tabii şey yapabilirsiniz www.filmadamı.com e, adresinden siteyi bir yandan dolaşabilirsiniz. Dolaşırken hani biz de site üzerine konuşurken eğer daha önce hiç girmediyseniz siteye ya da biliyorsanız e, oradaki forumlar üzerinden de katkı sunabilirsiniz. E, böylece duyurmuş da olalım siteyi. Ee, dinelim. Nasıl kuruldu? Nasıl bir ihtiyaçla kuruldu? Kimler vardı? Ee, Filmadamı.com e, Benim hakkımda şey dedin. Filmadamı.com'un e, yaratıcılarından ve yürütücülerinden dedin ama e, yaratıcısı kısmında ee, bir ufak bir hata oldu bence. Çünkü e, filmadamı.com'un yaratıcısı Sinan Güldür. Hı hı. Ee, Sinan benim e, 2007'den bu yana çok yakın olduğum, şu anda hı. sevgilim olan kişidir. O zaman sen de kurucusu sayılabilirsin. <gülüyor> evde. En azından manen destekle. <gülüyor> Kendimi kuru, e, kurucusu olabilir ama yaratıcısı olarak hiçbir zaman hı. görmedim. 2008 yılında Sinan'la tanıştığımızda hatta 2007'de film izlemeye çok ilgili bir insandı ve arşivi vardı. Bunların hangisini izleyip hangisini izlemediğini denetlemek amacıyla kendi bilgisayarına bir panel yapmıştı. Hı hı. Çevirim dışı bir panel. Daha sonra ben bunu gördüm dedim ben de istiyorum. <gülüyor> ben de işte izlediğim filmleri işaretlemek istiyorum. İzlemek, izleme listesi oluşturmak istiyorum. Sonra benim bilgisayarımı da yükledik. O e, paneli. Hı -hı. Daha sonra benim arkadaşlarım gördü. E, arkadaş çevremizde hani yayılmaya başladı ve e, bizim o zaman cesaret edemediğimiz e, şekilde onlar şunu söylediler bize. E, bunu neden e, site haline getirmiyorsunuz? Hı -hı. E, bunu o kadar çok duymaya başladık ki başta tereddütlerimiz olsa da en azından hani açarız. Birkaç kişi hiç olmalı, kendimiz takılırız diye düşündük. Bir şekilde site açıldı. İşte yakın çevremizden arkadaşlarımız destek verdiler. Moderatörlüklerini yürüttük hep beraber. E, filmlerimizi ekledik. E, i̇lk başlarda hani o zamanki kullanıcıları o kadar çok katkıda bulundu ki. Hani, biz kullanıcılar bir sürü film ekledik, çok emek harcadık. Hala sitemiz öyle kullanıcılar filmleri oluşturuyorlar. Yani, yani şey gibi biraz da kullanıcılar aslında bir yandan da yürütücüler. Çünkü hani herkes kullanıp bir yandan da kendi izlediklerini işte izledikten sonraki hislerini önerilerini orada paylaşıyorlar ve site aslında biraz da böyle içini dolduruyor ve güncelleniyor anladığım kadarıyla. Evet. Kolektif bir site olarak nitelendirebilirsin. Hı hı. Filmleri ekleyenler, kullanıcılar işte yorumlar yap, onlar yapıyorlar. Ee, sadece bir moderatör ekibimiz var. İşte çeviri moderatörleri e, haber editörleri Hı -hı. bu üst ekip hani aramızda hiyerarşi yok ama sadece bunların kontrolünü sağlıyorlar yani biraz diyorlar. daha belki zaman olarak da daha çok hani vaktini ayırabilenler diye de hani belki evet. söyleyebiliriz yani. moderatör ekibimiz de hani, e, çalışan site için çalışan herkes gönüllü olarak çalışıyor Hı -hı. Peki hani şey gibi bir ayrımınız var mı? Özellikle film seçiyor musunuz yoksa bir yerden sonra şey gibi mi oluyor? Yani hani sadece sevdiğimiz ettiğimiz filmler değil de eğer burası bu kadar büyüyen de bir yerse her türlü filmi de barındırmalıyız gibi bir çabayla böyle sürekli tarama yapıyor musunuz? Yoksa bir yönetmene takıyorsunuz diyelim o yönetmenin filmleri böyle izlendikçe oraya eklenmeye başlıyor gibi bir şey mi? Şimdi filmleri kullanıcılar eklediği için aslında öyle bir kısıtlama yok. Hı -hı. Farklı görüşler de vardı aslında. Ben tamamen özgür olması taraftarıydım diyeyim Hı -hı. önceden. Yani bütün filmler eklenmeli. Bir kullanıcı hangi film istiyorsa onu eklesin Hı -hı. diye düşünüyordum. Tabii sonradan bazı sorunlar çıktı Artı e, 18 filmlerde özellikle yani özellikle film afişlerinde olmaması gereken filmler de vardı. Hı hı. E, Google'dan uyarı aldığımız da oldu. Maalesef bir tek o tür filmlere e, kısıtlama getirmek durumunda kaldık. Ama onun hı hı. dışında zaten şey değil e, bir program başında da söyledin yani. Hı hı entelektüel ya da entel olarak nitelendirmediğimiz için kendimiz hı hı. en azından ben öyleyim e, isteyen istediği filme ekleyebiliyor hı hı. türlerine göre ayırıyoruz kategorilendiriyoruz site içerisinde yine kullanıcılar tarafından yapılıyor bunlar hı hı. E, böyle e, teşekkürler Feride bir, bir şarkı dinleyelim e, sonrasında sohbetimize devam edelim teşekkürler aslında bugün film müzikleri dinleyeceğiz. Biraz daha farklı film müzikleri dinleyecektik ama ee, bir farklı bir şeyden başlayalım. Aslında hepimizin defalarca belki izlediği çocuktan çocukluktan beri çok aşina olduğu bir film müziğiyle başlayalım. E, sonrasında hani üzerine konuşacağımız filmlerin müzikleriyle devam edeceğiz. İyi dinlemeler. Hacetteyi unutmayın. Aa, Sefer oğlanın kanıları. Gözü kör olasın. Bir de çabuk duymuştuk. Ayol bunlar da Leyla Hanım'ın teşindir. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız var mı? Leyla Hanım'ı onları bırakmayacağız. Hadi tamam. gireyim bakayım <gülüyor> hadi. Hepsileri <gülüyor> güzelce yerleştirin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aman, nereye bak? Hamamın halası bozuldu. Aman kızım bunların kirleri yıkanmakla çıkmaz. <gülüyor> Dünya güzeli Leyla hanım afiyettedir inşallah. Teşekkür ederim. Kırk bir buçuk kere maşallah maşallah. Aman etraftaki kem gözlere dikkat edin. Doğru. <gülüyor> Kızım <gülüyor> Leyla hanıma dolma ikram etsiniz. Hmm. <gülüyor> Dolmadan buyurmaz mısınız Leyla hanım? Ağzınıza layık. <gülüyor> Afiyet şeker olsun. Kız bunlar edepsizliği iyice el aldılar. Dolmanın lezzetlisi burada Leyla hanım, buyurun. Afiyet olsun! <gülüyor> Şu böreğe ne dersiniz? Köfte almaz mısınız? <gülüyor> Çok teşekkür ederim! Kızım, asıl seni bunlar yiyecek! <gülüyor> Bizim köftemiz daha iyi! Hele böreklerimiz ağzınıza layık! Aman telli oğullarının yemeklerine dikkat edin! Nideniz <gülüyor> bozulmasın! Aaaa! Sen önce aç karnını doyur! Sinirlenme kızım! Hallasın. Biz buraya eğlenmeye, Leyla Hanım'ı eğlendirmeye geldik. <gülüyor> Doğru vallahi. Hadi davranın sazlara kızlar, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Take that Allied Sanat Hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhabalar Norradu dinleyicileri. Merhabalar. Ee, bir soru gelmiş e, biz programdayken. E, Feride sana soruyorlar bunu özellikle. Sorma ee, sorduğunda öğrenebilir miyim ismiyle hitap etmek tabii. isterim de. Ha, e, Çağrı isminin arkadaş Çağrı da bizim arkadaşımız var arada. E, Çağrı bize Twitter üzerinden bir soru sormuş. E, Okuyorum soruyu Feride Hanım demiş e, Artı 18 kısıtlama sebebiniz ne olarak alabilir miyim? artı 18 e, filmlerin yani sansür olarak algılanmasını tekrar söylüyorum kısıtlanmasının sebebi artı 18 var artı 18 var yani bunun ayrımını ben burada size e, açıklamamalıyım diye düşünüyorum e, özellikle uygunsuz film afişleri de kullanıldığı için e, şikayetler geliyordu bunu hem kullanıcılar hem de Google'dan şikayetler geliyordu dolayısıyla biz de bazılarını kaldırmak durumunda kaldık. Yani hem orta kalınmış bir karar aslında hem de birazcık evet. uygulamanın devam etmesi için zorunda da kalınmış bir durum olabilir. Ama aslında hani bir takım pornoları da özellikle kadın bedeninin metalaştırılması gibi bir sebeple bile aslında belki hani o sayfa içerisinde çok da yer almasın teşvik etmeyeceğimiz filmler de olabilir. Ee, devam edelim Feride. Aslında için hani şimdi biraz kadın da demişken film adamı mı yani adamların sitesi mi yoksa biraz bize açıklık getirebilir misin bu konuda? Tabii ki e, film adamı e, kesinlikle hani cinsiyetçi bir yaklaşımla konulmuş bir isim değildir. Kendi aramızdaki bir muhabbetten çıktı. Zaten bunun açıklamasını da hep yapıyoruz. E, ve zaten e, kullanıcılarımızın da zaman içerisinde film adamı diye ortaya çıkardı. Başka bir kullanımda oldu. Ee, film adamı kimileri kendilerini film adamı olarak nitelendiriyor, Kimileri film adamı kimileri ise e, üçüncü bir seçeneğimiz olan o bir iki üç seçeneğini kullanıyor ve cinsiyet ya da e, yani cinsiyet açısından bir kimlik kullanmak zorunda değiller. Hı hı. Dediğim gibi aramızdaki bir geyikten çıktı tamamen. Hı hı. Sonra değiştirmek de istemedik. O şekilde kaldı. Peki teşekkürler. Ee, peki bize siteden biraz daha detaylı bahsedebilir misin? Neler var? Ee, kişiler nasıl katkılda bulunabilir? Hatta hani size katılmak istiyorlarsa neler yapabilirler? Belki son kısımda onu konuşabiliriz. O da aklımızda olsun bir yandan. Evet. Neler var sitede F2'de? Ben siteyi açma neler görüyorum? Ya da bir film aradığımda nelerle karşılaşıyorum? Ee, güncel haberler var sanırım. O haberleri nerelerden alıp derliyorsunuz? Evet, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sitede film izlenmiyor sayın dinleyiciler. Çünkü bu çok fazla soruluyor bize. Forumumuzda e, ya da film sayfalarımızda insanlar e, bu filmi izleyemiyorum, bu linki bulamadım şeklinde sürekli yazı yazıyorlar. Hı hı. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. E, Filmadamı.com'da film izlenmiyor. Hı hı. Bu bir arşiv sitesi olarak başladı. Yani izlediğimiz filmler, izleme listemiz... Izleme listemiz bu tür listeleri oluşturduğumuz bir site olarak başladı ve daha sonra ihtiyaçlarımız doğrultusunda sinemayı takip eden film izlemeyi seven insanlar olarak bizim de ihtiyaç duyduğumuz şeyleri ekledik hı hı. neler var ee, fi, popüler film listelerimiz var işte empire, e, imdb hı hı. E, bu tür e, sitelerin, e, dergilerin ünlü popüler listeleri var Hemen bir tane örnek veriyorum. Mesela ölmeden önce görmeniz gereken bin bir film diye bir listemiz var. Bunun hı hı. gibi pek çok listeyi de bulabilirsiniz. Hı hı. Ee, bunun dışında e, bu siteye özgü olarak söyleyebileceğim şansıma güveniyorum ve popcorn bölümlerimiz var. Şansıma hı hı. güveniyorum. Akşam oturuyorsun düşün. Hı -hı. Ee, bir film ne yapsam, izlemek ne yapsam istedim diye hatta düşünürken film bile gelmemişken Evet Hı -hı. aynen. Oradan sana rastgele bir film önerebiliyor. Yine kriterlerini de belirleyebiliyorsun. Popcorn da çok detaylı e, bir şekilde film aramanı sağlıyor. Yılını koy, belirleyebiliyorsun, türünü. Detaylı e, bir arama detaylı motoru gibi, arama gibi çalışıyor. Arama motoru Hı -hı. evet. Yine site içerisinden dataları çekiyor. Hı hı. E, son zamanların e, epey tutulan bir bölümü olarak da hangi film var? Hı hı. Hangi filmde... Aslında bu da yine kendi aramızda ihtiyaçlardan ortaya çıktı. Ya işte bugün film izleyelim ama böyle çok mutlu bir film olsun. Hı ne bileyim. Aile. Evet. Seçer gibi. Evet, Aileyle yani. ilgili filmler olsun. Hı hı, sana öneri listesi getiriyor yani. Aynen. Hı hı. E, her hafta konu belirliyoruz. Hı hı. O konu üzerine yine kullanıcılar, bizler hepimiz e, film öneriyoruz. İnsanlar buna oy veriyorlar. İşte daha çok oy alan film demek ki e, o kategoriye daha çok uyuyor. Hı hı. Ya da insanlar öyle görüyor en azından. Hatta bu hafta radyo e, programına o radyodaki bu programa binaen e, konumuzu radyo olarak belirledik. Hı, süper. Var e, mı o e, bir şeyler? Hemen bakalım. Merak ettim. Hemen. Güncel konumuzu. Günce olarak bakalım. İlk sırada Kaybedenler Kulübü var. 15 kişi artı oylamış. Hı hı. ikinci sırada benim çok beğendiğim bir film var galiba. ikinci sırada mı bilmiyorum ama o da 10 oy almış. Hı hı. Ee, rock and roll teknesi. Buradan izlememiş olanlara da öneririm. Eğlenceli. Güzel bir film. Evet. Evet. Bu akşamın evet. önerilerinden biri olsun. Senden ara ara öneri bekliyoruz <gülüyor> Feride. <gülüyor> tabii ki. Ee, daha sonra neden bahsedebilirim? Bir forumumuz var tabii ki. Bir forumumuz var. Forumda da e, isteyen istediği paylaşım yapabiliyor. Film fecir bölümümüz var. Sinema yazılarını, yazılarınızı yollayabiliyorsunuz. Yani kendimizde bir yazıyla katkıda bulunabiliyoruz. Evet. Sadece haber vesaire ya da forumlarda Hayır. değil de bir filmi evet. izledik. Filmin üzerine bir yazı yazdık. Evet. O yazıyı da sitede aslında yayınlayabiliyoruz. Evet. Haber kısmımız var. Haber kısmının editörü benim. Hı hı. E, ama bir arkadaşımız daha var Betül. Onunla birlikte haber yapıyoruz. Hı hı. E, güncel siteleri, ajansları takip ediyoruz. Özellikle ben yabancı siteleri takip ediyorum. Hı hı. Betül de aynı şekilde. E, yani Elimizden geldiğince güncel tutmaya çalışıyoruz hı hı. haber bölümünü. Filmlerimize e, çeviri yollayabilir kullanıcılarımız. E, Türkçe'ye yaklaşık tam sayı veremiyorum ama galiba 3000 tane film özeti kazandırmış durumdayız. Oo, yani İngilizce özeti bulunup da hı hı. hani hiç Türkçe, Türkçe kaynaklarda hı. pek özeti bulunmayan filmleri de ee, özet kazandırmış durumdayız. Teşekkür ediyoruz herkese. Evet kat katkı sunan herkesin büyük emeği var belli. Peki yani bu katkı sunanlar arasında olmak isteyen birileri varsa şimdi belki hani zaten hali hazırda sunanlar var ama yeni duyanlar için nasıl ulaşabilirler? Yani hemen mesela sanırım sitede bir üyelik var. Bir evet. isim alıyorsunuz vesaire. Oradan mı iletmeye devam ediyoruz? Nasıl oluyor? Evet e feedback e geri bildirim bölümümüz var. Hı -hı. Oradan e, mesaj atabilirler Hı -hı. ya da işte bireysel olarak hani bu programı dinleyenlere söylüyorum Hı -hı. bana da mesaj atabilirler bu Hı -hı. konuda e, gönüllü olan hiç kimseye hayır demiyoruz Hı -hı. ama dediği şey var hani e, biz bir ekibiz güzel çalışan bir ekibiz bütün kullanıcılar ile birlikte hani e, olumsuz durumlarda kötü kullanım e, insanların hani kötü kullanması durumunda da önlemlerimizi alıyoruz tabii ki Hı -hı. Ee, şöyle yapalım bir şarkıyla devam edelim programın ilk yarısını yavaş yavaş bitiriyoruz ee, sonrasında filmlerimize geçeceğiz e, yavaştan ee, geçen hafta ilk başladığımızda şöyle bir şey yapmıştık ee, anneannemden bahsetmiştim ben yani daha doğrusu anneannelerin köylerinde falan kendi aralarında yaptıkları eğlencelerden ve anneannemin çok sevdiği şarkılardan bir tanesi deyip bir şarkı çalmıştım bunu anneanneme anlattım anneannem çok mutlu oldu ee, o yüzden bu hafta yine onu keyiflendirmek için bir şarkı daha çalalım. Anneannemin sevdiği şarkılardan bir tanesine. Bakalım Ferideciğim sen sevecek misin? Ee, ve tüm Norradu dinleyicileri. Ee, i̇yi dinlemeler. <gülüyor> Gördün mü? Gördün mü? Saat sekiz sırası, Yusuf'um saat sekiz sırası. Civan'dan Yusuf'umu ardallara alıyor yoktur akça resim. Civan'dan Yusuf'umu ardallara alıyor. Yoktur Aça Desin Aman ah, Bre Deryala Kanlıca Deryala Biz Nişanlıyız Deryala Biz Nişanlıyız İkimiz de Bir Boydayız Biz Delikanlıyız Allah Allah <Sessizlik> Şifa bana, poturno io Dalgalar artacak Yusuf'um Dalgalar Demedim mi ben sana Yusuf'um Dayımaz batacak Demedim mi canlar be Yusuf'um Dayımaz Aman der yalan kınacat der hep beraber. Delikanlıyı bir evler yaptırdım bunların amize mısazdan samamda aman aman mısazdan samamda İçine girin mezmoramize bu tozda dumanda aman aman tozda Duman da içine girilmez mademimiz, tozdan duman da aman aman tozdan duman da. Tekrar merhabalar NOR Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programına devam ediyoruz. Ee, evet Feride. Şimdi bize siteyle ilgili güncel haberler var mı? Sitenin hazırlığıyla, görüntüsüyle ilgili. Biraz onları dinleyelim senden. <gülüyor> ee, tabii ki. Ee, Filmadamı.com yepyeni tasarımıyla e, bu sefer epey farklı bir şekilde e, geliyor karşımıza. Hı hı. Onun haberini şimdiden verebiliriz. Hı hı. Ee, bu kullanıcı olarak biraz daha kolaylık sağlayacak bir arayüz mü? Ee, nasıl, bu kullanımından nasıl daha farklılıklar getirecek bize sitenin yeni görünümü? Ee, çok da bilgi vermek istemiyorum aslında hı. sürpriz olsun ama peki. kullanım açısından tabii ki daha rahat bir hale gelecek. Hı hı, peki. Şimdi programımızın ikinci resansa biraz da filmlerimizden bahsedelim istiyoruz ama öncesine ben bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz yarın Contemporary İstanbul 2013 başlıyor. Burada Art From Armenia sergisi tekrar yer buluyor. 2010 senesinde ilk defa buluşmuştu. Yine Contemporary İstanbul kapsamındaydı ve çok büyük ilgi görmüştü. E, bu yıl tekrar, bu sefer yeni yapıtlarla e, bizlerle olacak Art From Armenia e, sergisi. E, 7-10 Kasım tarihinde İstanbul Kongre Merkezi B5 katında olacak. E, ayrıntıları e, sitemizden paylaşacağız sanathayat.wordpress.com'dan. E, 2010 yılında epey ilgi görmüştü. Bu yıl yine yeni yapıtlar var ve epey zengin bir içeriği var. Paros dergisinden de detayları alabilirsiniz. Dediğim gibi sitemize de haberini koyacağız. Bu ee, arada anneannen için e, çaldığın hı. şarkıyı çok beğendim. Beğenir misin demiştin. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, Feride ne yapalım? Şimdi şöyle biraz sakin bir şeyler dinleyelim. Mi? Evet. E, bir, film, bilmiyorum. Çok belli olmuştur görmüştün. belki ama e, ben ilk girdiğimde çok heyecanlıydım. Hı, hani bir kişinin <gülüyor> dinlemesi ihtimali bile beni e, biraz böyle <gülüyor> heyecanlandırmıştı. Şimdi daha rahatım ama bizi biraz daha rahatlatacak. Sakin bir şey çalarsan. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Bir şarkı çalıyorum. Bakalım bizi hangi filme götürecek şarkımız. İyi dinlemeler. Sanat hayat devam ediyor. Ee, merhabalar Nur Radyo dinleyicileri. Eee Pek çoğunuzun bileceği gibi aslında çok tanıdık bir yönetmenden ve çok tanıdık bir filmden bir şarkı dinledik. Ee, çok yakın bir zamanda çok talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz bir yönetmenden Angela Pulos'un e, bir filminden de bu şarkı. 2004 yapım bir film Ağlayan Çınar filmi. Çayır. Ay Çayır <gülüyor> filmi, biz programın başlamadan önce defalarca ben bu filmi de Ağlayan Çınar değil, şimdi de tekrar edip Ağlayan Çayır filminden dinledik. E, hatta hani filmin güzel bir e, kısmından güzel görüntüleri hatırlayarak dinledik. E, aslında hani bu şarkının bestecisi Dan Angelo Prost'un yine yönettiği filmlerin, e, filmlerdeki müzikleriyle tanınan birisi. Ee, Filmimizde Bolşevik devriminden Kaçar Rumları konu alıyor ee, filme, Filmin dikkat çekici özelliklerinden Bir tanesi de başında e, bu beyaz bayraklar kullanılıyor Aslında bu da hani Anglopoulos'un e, Barışı olan özlemini Belki işaret ediyor bize biraz da ee, Biraz Feride'den dinleyelim Filme ilgili bize neler paylaşacak ee, Tabi bugün e, ilk programımız olduğu için Aslı ile beraber e, Kısa kısa değineceğiz evet. bir şeylere ile ilgili bir şey söylemem gerekirse bu arada hani onu değerlendirmek hiç haddim değilmiş gibi. <gülüyor> <Ya> değerlendirmek <gülüyor> değil de belki hani film adamında yaptığımız evet. gibi böyle izlediğimiz bir filmden sonra aslında biraz hislerimizi paylaşmak gibi, biraz filmle ilgili duyduklarımızı konuşmak gibi diyebiliriz yani. Evet, e, Plos'un e, bu filmi ve diğer bütün filmler hakkında e, şunu söyleyebilirim. Gerçi değerlendire, yani onun hakkında konuşabilmek için bütün filmlerini de izlemiş olmak gerekiyor. Hı. Çünkü e, sanki bir bütünün parçası gibidir hepsi. Ve göndermeler var evet, filminde. E... yani hani bu Çok sonraki senelerde çektiği bir filmindeki bir sahnede aslında çok çok eski bir filmine göndermeler var. Evet. Ve hatta kendisi de hep şunu söylemiş. E, benim filmimi herkes izleyebilir. Ama kimin ne aldığı çok farklıdır. Hı hı. Katmanlardan oluşuyor filmleri. Ee, bir genel kitleye, hitap, yani genel kitleye hitap eder. Yani herkes e, sinema bilgisine sahip olmayan biri bile çok rahat izleyebilir. Hı hı. Bunlar yani onun aşağı yukarı kendi sözleridir. Tabi tam hatırlamasam da. Ee, bir de bu katmanların altında yer alan başka katmanlar da vardır. Hı hı. Ee, özellikle bütün filmlerinde mitolojiye dair e, birçok simge, Hı hı. E, yer alır. Evet. Bunda yani, ilgisi olanlar, mitoloji bilgisi olanlar tabii daha iyi çözümlerler. Bu biraz da belki de hani beslendiği kültürle de alakalı olabilir. Yani hani e, tabii ki. yani büyüdüğü coğrafyalar, beslendiği kültür biraz da yine hani ona bunu e, getiriyor olabilir. E, bir şarkı daha dinleyelim. Bu şarkıdan sonra yine filminden ve yönetmeninden kısaca bahsedelim. Bu arada arkadaşlar aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Daha sonra bunu sitemizde de e, duyuracağız. Ee, sonrasında aslında böyle biriz, biz biraz daha düzenli sinema konulu programlar yapmayı istiyoruz ama hani böyle biraz daha e, bu programda yaptığımız gibi üst üste yoğun bir e, yönetmenlerden bahsetmek gibi değil de bir filmde bir yönetmeni seçip onun filmlerinden belki mi, bir de? tema üzerinden ee, bir tema üzerinden olabilir. Ee, sizin de katkılarınız olursa belki biraz bu programı da şekillendirebiliriz. Ee, film adamı katkı film adamına katkı son arkadaşlardan da hani bu önerileri bekli diyoruz özellikle. Ee, sıradaki şarkımızı dinleyelim. Feride bu sefer ben seçeyim. Ne dersin? Türk Olur. Istedi. O yönetmeni çok seviyorum. Hatta hepimiz çok seviyoruz. Buyurun iyi seyirler. Ay, iyi, değil, i̇yi dinlemeler. Pardon. Ammo sen sain surun surelmahin sen kestel Mitatun sen muita ruomaasta istan Oiko näytää mistä tää takkaa suruneni Eu siksin ylen sydän vai keroi mutta vai Kaikki haaveet haehtuvat yksi kerrallaan. Niistä muistot himmeet vain nyt enää saa. Voiko näyttää miestä tätä takaa suunnein? Jos yksin jänen sydän vaikea roi, mutta vain enää diyor. Eee tekrar merhabalar. Norradio dinleyicileri ve Sanat Hayat dinleyicileri. Ee, bir e, müziğimizi daha dinledik, bir film müziğini daha. Ee, bu bizim çok sevdiğimiz bir yönetmenin filminden Akıl Karış Makinesi. Ee, bir filminden evet, Finlandiyalı, yönetmen. Ee, Finlandiyalı yönetmen Shadow Sin Paradise Cennetteki Gölgeler filmi biz aslında bu yönetmenle tanışmıyorduk ee, geçen senede Galata Fotoğrafı Hanesi'nde Feride ben ve hatta programın başında bahsettiğimiz arkadaşımız Yaşar da e, çok güzel bir sinema e, dersi almıştık epey uzun sürmüştü o e, derslerden bir tanesinde tanışmıştık e, bu yönetmenle ve bu filminle ee, biraz yönetmenden bahsedelim ee, Aki Feride'nin de söylediği gibi Finlandiyalı bir yönetmen ve hani yaptığı filmler aslında e, epey yine Feride biraz bahsedecek bunlardan ama dikkat çeken şöyle bir özelliği var ee, İranlı yönetmen e, Abbas Kiarostami yani yanlış okuyabilirim soy ismini e, Amerika'nın vize vermemesi üzerine e, bir festivale katılamıyor e, ve Aki de, e, bu yönetmene destek olması için festivale katılmaktan vazgeçiyor. Hatta yanlış olabilir tam hatırlayamıyorum ama e, Aki sanırım o festivalde ya ödül alacak ya da filmi yani bir kategorilerden birinde yani seçilebilir de e, bir ödülle. Tam emin değilim yanlış bilgi vermek istemiyorum. E, İranlı yönetmeni Amerika vize vermeyince vazgeçiyor ve şöyle bir açıklama gönderiyor festivalede. Bu koşullar altında festivale katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü ABD hükümetinin İranlı bir yönetmene ihtiyacı yoksa Finli bir yönetmene hiç mi hiç gereksinim duymayacağını düşündüm. Üstelik bizde petrol de yok. Yani hani biraz anlayacağınız gibi aslında Akikarus Maki bu yolda ilerleyen bir yönetmen. Ee, biraz da periyodeden dinleyelim filmi ve yönetmeni. Ee... A Aki benim için çok e, özel ve önemli bir yönetmendir. Filmlerinden çok fazla etkileniyorum. Hı hı. E, etkilenme sebeplerinden biri de hani e, belki de bir fotoğraf e, geçmişim fotoğrafçı olduğum için hı hı. E, mekana çok önem verir Aki. Hı hı. E, Akinin filmlerine baktığınızda önce mekan, mekan gelir evet. ardından ışık ve renkler gelir daha sonra insanlar ve diyaloglar gelir zaten e, izleyenleriniz varsa bilir e, diyaloglar o kadar azdır ki hı hı. E, ama tabii ki bu filmin anlatımını olumsuz yönde değil tam tersine çok, evet, çok olumlu evet, evet. E, bir yönde etkiler e, hatta Akin'in bu Cennetteki Gölgeler e, filmi için yazdığım bir yazı var film adamında. Hı hı. E, bir üçlemenin ilkine dair bir yazı. E, Cennetteki Gölgeler filmi Kavrus Makin'in çektiği bir üçlemenin ilk filmidir. Diğer filmleri e, Kibritçi Kız ve Ariel filmidir. Hı hı. İlgilenenler için onu da buradan evet. e, belirtelim. Ee, şimdilik bu Aki için söyleyeceklerim bu kadar Aslı. Yani aslında o hani bahsettiğimiz çağrı da yine bize Twitter'dan sormuş hani programı Aslı yapmıyor muydu? Feride nasıl devam ediyoruz diyor diye. Ee, dediğimiz gibi biz ara ara sinema programları yapmak istiyoruz. Hatta hani bir programın konusu da yönetmeni de e, Aki Karus Maki olsun diliyoruz. Çünkü bu üç filmden ve aslında filmlerden biraz daha detaylı bahsetmek isteriz. E, Akin'in eleştirel gözünden de. Şimdi programımızın vakti de yavaş yavaş doluyor. Bizden sonra Anuşabur yayında olacak. Onların da vaktinden çalmayalım diye. E, biz yine bir şarkıyla e, devam edelim. Hmm, iyi Siempre que te pregunto Cuando como we don't day to responde. pray may respondays kiss y así pasan los días vision desesperado y tú tu contestando kiss us Quizás. Estás perdíendo el tiempo, pains pensando, pensando Por lo que más tu quiereas, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperado to, to contest handle kissas kissas kissas Si pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, Por lo que más tu quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. quizás, quizás Kiss us Kiss us Sanat hayat devam ediyor Herkese tekrar merhaba. Dinlediğiniz müzik Nat King Cole tarafından seslendirildi. Car ee, Wai Wong'un yönettiği Aşk Zamanı In The Mood For Love filminin film müziği. Ee, bu yönetmen hakkında e, ben böyle çok duygusal giriyorum işte hep çok seviyorum beni çok etkiliyor diye ama yani yapacak bir şey yok <Gülüyor> karvibond da benim için çok önemli bir yönetmen onu hatta e, sinema dünyasının tanrısı derler e, bence bu çok e, güzel bir benzetme belki bana katılmazsınız ama e, film hakkında e, bilgi almak isteyenler hani bir şekilde zaten alırlar e, ufak birkaç bilgi vereceğim ak zamanı filmi 2000'de Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almış. E, Vietnam'da en iyi görüntü ve en iyi kurgu ödüllerini almış. Ayrıca 20. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde de dünya festivallerinden bölümünde yer almış. E, sinemasına bakacak olduğumuzda yani yine Car e, Vy Wong'un da çok mekan kullanan, renk kullanan bir yönetmen olduğunu söyleyebilirim. E, diyaloglar yani neredeyse yok denilecek kadar azdır. Hani hı hı. Aki bu konuda cimridir ama şey e, Wong e, cimriden de ötedir. <gülüyor> e, In the Mood for Love filmini izlememiş olanlar varsa izlediklerinde ne demek istediğimi tam olarak anlayacaklardır. Bu akşamın ikinci önerisi de In the Mood for Love olsun o halde. Bir şarkıyla daha devam edelim. Bu aslında çok iyi tanıdığınız, çok iyi bildiğiniz bir filmden muhtemelen. Yine şarkımızı dinleyelim. Sonra filmimizden bahsedelim. Vaktimiz epey azalıyor. İyi dinlemeler tekrar. <gülüyor> Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'ils commencent. Je leur fais un signe quand ils commencent. <mérite> sabina parle pas j'enregistre parle pas moi mais oui j'enregistre tu parles pas on recommence Anad Hayat devam ediyor. Dinleyicilerimizden saklamayalım Aslı. Ben bu şarkıda dayanamadım, stüdyoda oynadım. <Gülüyor> evet. <gülüyor> Yani bahsetmiştik ya başında Zaten bizim hani sohbet akşamlarımızdan çok farklı olmayacak diye Farklı olarak biraz heyecan var ikimizde de Epey hatta heyecan var Arada şaşırıyoruz falan burada şarkıları koyarken Arada gülüyor ediyor olabiliriz mikrofonları kapatmadan Heyecanımızı da affediniz lütfen e, Dinlediğimiz şarkı Tony filminden filmindendi Gajodilo filminden Aslında çok değerli ve güzel bir film Çingenilerin hayatını ve kültürlerini çok iyi yansıtan bir film. Müthiş bir hikayesi olan bir film. Hatta evet. hani Gajo kelimesi de Çingenilere göre öteki anlamına. Yabancı. Evet yabancı evet. anlamına gelen bir kelime. E, ve hani iyi biliyor Tony Gottlieb Çingenilerin yaşamını ve tarihsel süreçlerini. Hatta çok uzun sanırım anne tarafından onda da. Yani evet, hatırlayamıyorum şu anda ama anne tarafından e, sanırım annesi bir çin ve kervanlarla falan çok uzun seyahatler yapıyor ve zaten kendisinin epey filmi var çin ilgili. Emir Kusdarika da hani bu konuda iyidir ama ben karşılaştırma yaptığımda e, şunu görüyorum. Tony Gatliff daha içeriden bir bakış evet. sergilerken Emir Kustarika sanki daha dışarıdan bakıyor. Hem dışarıdan bakıyor hem de aslında biraz daha belki resim olarak bize daha farklı bir görüntü veriyor. Yani hani kafanızda bazı ön yargılar varsa ki hani kötü ön yargıları bile destekleyici görüntüler olabilir açıkçası. Hani bu yapalım dediğimiz programlardan birinde belki hani hem Çingene Kültüründen hem Emir Kustarika'nın hem de Tony Gottlieff'in filmlerinden bahsedebiliriz bu anlamda. Evet. Belki iyi bir karşılaştırma şansımız da olabilir programımızın aslında sonuna doğru geliyoruz. Fark ettik ki bir saat sonundayız. yetmeyecek. Sonundayız. Evet sonundayız. Anuşabur'un birkaç dakikasını çalmak üzereyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizim hem heyecanımızı hoş gördüğünüz hem de bu akşam bizimle olduğumuz için. Bizim için çok keyifli bir akşamdı. Herkese iyi akşamlar diliyorum evet. ben de. Tüm radyo ekibine Aslıma ve bütün dinleyicilere buradan teşekkürlerimi sunuyorum e, Feride ben de sana çok teşekkür ediyorum bu akşam bizlerle birlikte olduğun için kırmadığın için e, şu kısacık zamanda bir sürü şeyler anlatmaya çalıştığın için e, iyi akşamlar Nur Radyo dinleyicilere sizi anışaburla baş başa bırakıyoruz Sanat Hayat e, bu akşamlık sona eriyor ama önümüzdeki çarşamba saat 20'de e, yine sizlerle birlikte olacak ve gelecek haftanın konukları Galata Fotoğrafhanesinden Yücel Tunca ve Gülnaz Bingöl olacak ee, çarşamba günü görüşmek üzere. Norradyo ile kalın. Fotoğraf üzerine bu konuşacak? Evet fotoğraf üzerine Galata Fotoğraf Harnesi aracılığıyla fotoğrafçı Yücel Tunca ve fotoğrafçı Gülnaz Bingöllü olacağız. İyi akşamlar Norradyo dinleyicileri. Size bir şarkıyla veda ediyoruz. Bir önceki bahsettiğimiz yine In the Mood for Love filminden bir, bir soundtrack, evet, geliyor. soundtrack geliyor. Görüşmek üzere. Sanat hayat sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.